Bir baba indi lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu. sarıyoruz deyip de yine başa sarıyoruz deyip de yine başa sarıyoruz deyip de yine başa sarı <gülüyor> sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'da her pazartesi 20 ile 21 arasında yayınlanan bir Bobendi Lokal programında tekrar sizlerle birlikteyiz Evet 9 günlük bayram tatilinin arifesinde bugün sizlere yol şarkıları çalıp çeşitli yol hikayelerinden bahsedeceğiz Ve yine size... canlı yayındayız Hı. ya Evet çok ilginç bence de Şehri terk etmiyoruz işimizin başındayız falan Tam diyecektim ki size bugün kadromuzdan bahsedeyim ee, Şöyle yapalım yanımda her zaman olduğu gibi sol yanımda sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor Ve Zaten bugün... bekleyemedim konuştum o arada Evet çünkü Taktimi çok heyecanlıyım. Heyecanlı bugün bugün e, hem ev sahibi niteliğinde hem de konuğumuz Demeye de çok dilim varmıyor ama... ...nasıl seni Bizden ifade girin. etsek acaba... ...Açık Radyo'nun prodüksiyon teknisyeni... ...programcı, işte müzisyen kimliğiyle... ...barıştık mı? Barış Demirel olarak da tanıdığımız... ...kim? Herkese merhabalar... <gülüyor> ...ben Barış Demirel... ...bugün e, sevgili dostlarım... ...Cihat ve Tuğçe sayesinde... ...bir programa daha konuk oldum... ...Açık Radyo'da sanırsam... ...en çok e, programa konuk olan... İnsanlardan birisi o. Çok Rekor sendedir evet. ya yani. Sonra yarın öbür gün şey diyecekler Ya oğlum çalıştığın yerde hep kendine program ayarlattırıyorsun diyecekler, Yok tamamen bizim suçumuz bu evet. Ya siz harikasınız Bir Şimdi de aslında birincisi. ilk defa davet ettik Barış'ı evet. Bu da bir baba ayıbıdır Ayıp değil aslında Bugüne kadar ayıbıdır, Barış ayıbıdır. Demireli almamış olmak bence tuhaf Hep burada çünkü <gülüyor> Fizan'la <onunla> denk düşememişiz <gülüyor> Kıvırma kıvırma <gülüyor> Bugüne kısmetmiş deyip e, bayram gününe özel de böyle bir e, programla seni ağırlamaktan ben mutlu oldum. Ben Sen mi? de mutlu olduğunu düşünüyorum Tuğçe. Valla barışı Barış aldık ama, ama bu şey... sefer de müzisyen kimliğiyle almadık. Yani evet. soramayacağız böyle işte albümün mixi çok güzel kim yaptı falan diye. Ama çok istiyorsan söyleyebilirsin <gülüyor> mixi <sorayım>. kimin yaptığını. <gülüyor> mixi sinasın <kızı> yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ne dinledik bu arada az önce? Az önce Yollar Bilinmez dinledik. Normalde bu şarkı e, buraya gelmeden önce tabii ki de müzisyen titrimle burada bulunmayacağım için... E, kendi parçamdan bir şey çalmayayım dedim ama e, bazı e, dışarıdan çok önemli e, insan, önemli insanlardan önemli e, talepler geldi bu şarkının çalınması ile hmm. alakalı. Özellikle bir bu şarkı. Oluyor. Özellikle bu şarkı istendi yol olduğu için. E, ben de dayanamadım bu o kadar baskı altında kaldım ki hani gelme, gelmeden önce konuştuk telefonlar susmuyordu sonuçta <gülüyor> e, ve e, bu şarkı çalındı tüm yazlıklarda olan insanlara buradan selam olsun. Barış neden İstanbul'dasın? Niye İstanbul'dayım? Neden bir yere gitmedin? <gülüyor> ya birincisi e... şehirde kalan 1257 evet. kişiden e, 3 300. kişiyiz. <gülüyor> 1257 iyi bir sayı ya. Yani öyle ben ölçümlerime göre bu şekilde bir rakam buldum. Bir yandan da yani şimdi bir yere gideceksin para yani. E, pahalı. <gülüyor> al, al, alım gücüyle de Orantılı olarak birincisi İstanbul'dayım. ikincisi çalışıyorum. Denize gitsen bir metrekare alanım var. Evet. Yüzemeyeceksin. Nereye Yüzemeyeceksin. Ama mesela nereye gidildiği ile de alakalı. Hani mesela senin aklına neresi geliyor o bir metrekare olarak? Bodrum falan geliyor. Ay, Bodrum deyince aklıma Bülent Serttaş geliyor. Aş Neden? Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a <gülüyor> özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Müthiş bir gerçekten yorumdu. Ee, çok teşekkür Geçenlerde Bodrum'a gittiği için Barış herhalde evet. şarkı ezberlemiş. Ee, gitmeden önce hissederdim, <gülüyor> ee, ama e, Bodrum'a tekrar bir e, gitmem gerekecek. Bodrum üzerine daha farklı şarkılar da var ama bence oralara birazdan girelim. Tamam. Ee, çünkü aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Tabii ki de. Ee, i̇şte Bodrum Bodrum. Evet, e, gibi gibi aslında çok e, aklıma da geliyor. Şimdi söylemek istemediğim daha farklı şarkılarımız da var. Bugün ne yapacağız? Evet. Üç kişi toplandı. Hiç bilmiyorum ve biraz da korkuyorum bugünün akıbetinden. Tamamen öncesinde hiç konuşmamadık ve tamamen e, doğal akışında gelişecek bir program ama benim aklımda birkaç bir şey var. Bir Şimdi yol şarkıları ve yolculuk üzerine aslında biraz konuşmak. İsterim ben bilmiyorum siz ister misiniz biraz bize işte yaz tatilini anımsatan yolculuğu anımsatan şarkılar seçmeye çalıştık diye düşünüyorum hani bilmiyorum ne çalacağız ama. Ben öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum hepimize evde değiliz nayahta değiliz kuliste değiliz bunun bilincinde bir şekilde canlı yayında olduğumuzun farkında olarak konuşalım lütfen arkadaşlar. Tabii ki öyle konuşuyoruz. Evet. Bu arada Barış'ı da bol bol uzunluk kavramlarında da görmek istiyoruz. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Tabii ki de yeni evet. şeylerle beraber çıkan işlerle beraber katılmak. Barıştık da mı değil olacak. Barış Demireli biz görmek istiyoruz burada mümkünse. Ya, ya, aa, şu anda direkt <gülüyor> ikisini ayırabiliyor musun artık? İkisini sayenizde ayırıyorum artık. Programdan önce sana şey sorusunu sordum. Yani Barış Demirel-Barıştık mı mı şeklinde yazalım afişe evet. bu programın görseline. Ama biz seni müzisyen kimliğinle değil Barış Demirel olarak burada konuk alacağız. Sorun olur mu dedim. Yok ikisi de olur dedim Yok abi ne sorun olacak dedim ben de. Hani özellikle Barıştık mı'yı bugün burada istemiyoruz. Tamam yani şey böyle deyince biraz ağır anlaşılıyor biliyor musun? Estağfurullah hiç, hiç yok, kötü bir yani, yok. Yani şu an gerçekten peçete falan bir şey var mı ya gözlerim şu an? Yaşardı. Yok. Tamam ya istersen şöyle yapalım. <gülüyor> Yaşardan parça çalacak mıyız? Hayır ama... Neden e, seçmedik gibi kuşları bugün iyi Bugün tamamen yerli şarkılar çalacağız. Evet lokal Çünkü olduğu bir için... bir lokal. Mecburen mecburiyetten biraz lokal gidiyoruz. E, şimdi parçalarınızın nasıl bir modu olduğunu bilmiyorum ama... E, benim aklıma işte düşününce ne çalsak diye bugün... Mesela Palmiyeler geldi. Palmiyelerin 2018 çıkışlı albümü Akdeniz. Tam yol şarkıları bence olan. Bence işte yazlık... Böyle insanın güzel işte güneş, deniz, kum vesaire şeylerini anımsatan evet. Ben geçen sene albüm. tatilde hep o albüm dinledim. Değil mi? Sıcak Piyajda günler geride kaldı. kaldı. Evet geri geldi. Ha, geri geldi. <gülüyor> geride de kaldı. Geride de kalabilir ama. O albümde herhalde bu programın konseptine uymayacak tek bir şarkı bile yok. Katılıyorum. Katılıyorum. Hepsini çalabiliriz Katılıyorum. Yani. O zaman e, Palmiyeler'den bir Akdeniz dinleyelim isterseniz sonrasında muhabbete devam, devam edelim. Ah be bir de Akdeniz akşamları mı çalsaydık Haluk Levent'ten Onu ya. istersen sonrasında bir düşünelim. Tamam. tamam. <gülüyor> Palmiyelerden dinledik. Akdeniz. Evet şimdi Akdeniz'e gittik. Yol şarkıları deyince sizin aklınız daha çok yaz mevsimi mi geliyor? Evet. Benim Kışın de öyle galiba. Çıkma. Kışın İnsan çok yola, yola çıkmamışız gibi. ama mesela şey vardır ama gündüz yolculuğu ve gece yolculuğu çok farklı iki tane olay. Gece yolculuğunu tabii ki herhalde daha çok seviyoruz gibi düşünüyorum. Dolayısıyla. ...şeye göre değişiyor, hani uyuyamıyorsun ya gece... Hani ...eğer otobüste gidiyorsan... ...ben mesela biraz boyumdan dolayı... ...ayaklarım çok ağrıyor... E, ...kalçalarım çok ağrıyor... ...dolayısıyla e, uyumak çok zorlaşıyor... E, ...gece yolculuğunda... ...pek sevmiyorum... ...bir de şöyle bir şey oluyor ya... ...başlıyorsun en başta... ...bir e, böyle iki saat müzik dinliyorsun... ...o bir zevkli geliyor işte yolda ...sonra beziyorsun... ...evet abi kafa şişiyor... Evet. ...aslında şey rutinlerinizi de merak ediyorum... ...mesela işte ne yaparsınız yolculuk sırasında... Eskiden karikatür dergisi okunurdu falan. Onu ben de alırım Hı -hı. mutlaka. Yani hani yolculukta niyeyse yolculuk olduğu zaman muhakkak ben bayağıdır almıyorum aslında. Eskiden ben de çok alırdım. Ama yolculuk sırasında muhakkak öyle bir şey alırım. Özellikle otobüs, uçak vesaire yolculuğu varsa. Vallahi, ama e, müzik dinlemek galiba ilk sıralarımda değil yani. Deniyorum ama çok olmuyor. Uzun süreli sıkılıyorsun olmuyor. Sıkılıyorsun işte abi yapacak bir şey yok. Kimisinde bazılarında televizyon oluyor otobüslerin. Onda da bir saçma sapan bir filme denk geliyorsun. Bir şey oldu. Genelde maskeli beşler filan oluyor böyle. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> kötü filmler oluyor <gülüyor> Şafak yani. bilim filmi. <gülüyor> evet abi. Evet. Ben Spotify'dan önceki otobüs yolculuklarımı hatırlıyorum da. Walkman döneminde. Bir sırt çantası kasetle doldurup <gülüyor> tatile gidiyordum. Hey gideyim. Mesela CD'den ne önce ya. Nasıl bir yani? yük ya? Sadece onu taşıyorsun böyle kocaman. Aklına gelen mesela albüm ne oluyor? İlk üç albümde sen? Kargo otos. geliyor ya. Kargo'nun diskografisiyle çıkıyordum yola. Hmm. Niye ki ya nasıl bir ergen? Ama bugün kargo çalmayacağız. Yok seçmedim. Başka, ben, ben arada renklerin içinde dinliyorum bu arada. Çok güzel şarkı. O bizim evet. 20'li de yaşlarımıza denk, eden, denk gelen herhalde hepimizin en çok dinlediği şarkılardandır diye düşünüyorum. 20'li yaşlarımız mı? Öyle olmuyor mu? Olmuyor, olmuyor ya bayağı olmuyor. Ama Olmaz. biz 20'lerde bunu zamanında Dream TV sürekli yayınlıyordu ya işte bravo, Türkçe bilmem bravo. ne. O klibi görüyorsun hüzünlü bir klip falan böyle çocuk için üzülüyorsun derken bir yandan da böyle... Yani tabi e, sevgisel yükselme durumlarında ergenlikte bolca dinlenilen şarkılardan birisiydi. Niye? Muhakkak İçinde evet. bir kere ölmek geçiyor. Ölmek hakkında hiçbir fikri olmayan ama bunu tamamen romantik Çok olan biz ergenler. Bir şey ölmek, değil mi? <gülüyor> tabii ki de canım gerçek bir şey. Senin peki e, kime sormuştuk? E, Bana ne sordum, derler? Senin gündüz yolculuğumu sorayım. gece yolculuğunu turgun? Gündüzü tercih ediyorum. Ben tarlaları falan seyretme istemiyorum. Hmm. Ne yetiştiriyorlar bu yörede diye. <gülüyor> Öyle meraklarım var tuhaf. Araba saymak falan. Can sıkıntısından plakalara Oha, Araba bakmak. saymak neymiş ya? Kepçe izlemek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım mı her o? Çocukluğumuzda böyle şeyler yok muydu? <gülüyor> i̇şte atıyorum kırmızı renkli arabaları say falan diye. Çocukluğumuzda beni bilmiyorum beni kandırıyorlardı. Öyle bir oyun var. Yani Onu önce kazanıyordum. Vardı galiba. Bitiyordu maviye geçiyordum falan. Hani atıyorum şu an. Of. Köpek sayıyorlardı galiba Hawaii Metro Mother'da road trip kafasında hmm. ya da şey plakalara bakarak işte ne bileyim Balıkesir plakası neyse işte an, onu bulana kadar böyle her yani bütün, bütün plakalara bakıyorsun falan <gülüyor> İyi çocuğu kitlemek için anlamsız Ya şöyle mesela ya benim ee, çocukken e, yazları Giresun'a da giderdik ailemle arabayla ben aşırı sıkılırdım çünkü bin kilometrelik bir yol ve eskiden daha da uzun sürüyordu 12-13 saat deliriyordum arabada elimde bir tane harita hiçbir şey anlamıyorum ama ne zaman geleceğiz ne zaman geleceğiz falan ailem benden bıkmıştı yani kesin şey diyordur ya keşke bu çocuğu getirmeseydik biz diye ee, ama mecburen tabi yapacak bir şey yok getirecek ee, derken. Mesela böyle beni oyalayamıyorlardı işte böyle susturamıyorlardı sürekli soru soran böyle artık BSG gibi bir moda moda girmiştim böyle ee, sağ olsunlar BSG de olmadı derken yani <gülüyor> ee, seninki gibi bir uygulama yapılabilirmiş yapılabilinirmiş bana uyurken koyu saymak gibi bir şey yani plakaları saymak denedin mi onu çok saçma geldi, hiçbir zaman deneyemedim. Ben onu denedim biliyor musun? da hiç de başarılı olamadım ya. Meditasyonda da öyle. Hmm. Zaten birinci dakikadan sonra kafamda bir sürü şey geçiyor Oho dayımlara kadar gidiyorum, bitiyor orada <gülüyor> mevzu yani. Dayımlara kadar gitmek güzel. Peki e, şimdi şarkelim devam edelim. şey daha dinleyelim da... bence. Deneyelim o zaman. Şimdi e, 2015 yılında İstanbul'da kurulan bir regi grubu var. sırada Bosforus. Bu benim seçkim. 2015 yılında yine çıkardığı ilk single olabilir hatta. This is how I want şarkısını dinleyelim diyorum. Bunun bir de klibi vardır. İzlemeyenler için yine YouTube'dan bakıp izleyebilirler. Çok yazı anımsatan yine bana bir şarkı oldu. Bu aklımda yoktu. Son dakika eklediğim şarkı. Grupta bu arada yeni albüm kayıtları için çalışmalarına devam ediyor. Ve Temmuz ayında da ilk single'ını yeni albümden yayınlayacaklar gibi duruyor şu an. Bunu da belirterek... Nereden çıkacak? Her an her şey olabilir gibi bir grup vardı ama şu an onunla hiçbir alakası yok söylediğimi. Hmm. Her şey olabilir, bağımsız da olabilir gibi duyduk. Kuşlar öyle dediler bize. E, tabii ki de yani e, çok fazla detay bilgi vermeyeceğim. Senin de bu arada e, grupla geçtiğimiz günlerden hayatta böyle bir e, session kafasında bir açık provanız oldu. Onu da biliyoruz. Ha, geldik takıldık vallahi. ya. Nasıldı? Güzel miydi? Hoşunuza gitti mi? Bunu o zaman şarkıdan sonra konuşalım isterseniz. Kesinlikle konuşalım <gülüyor> O zaman This is how I want dinliyoruz Regi grubu Bosforus'un 2015 çıkışlı This Is How I Want isimli single'ını dinledik. Yol Şimdi, deyince de hep regi evet. tınılarını seçmişiz. İlk iki parça da öyle oldu. Öyle gelmiş Hı. evet. İki dil aradı. Bu arada abi. Ağustos ayında değil Temmuz ayında e, Barış sende de bir yol gözük gözüküyor gibi geldi bana. Uzak bir yol. Şöyle iyi evet okyanus ötesi falan diyor. Temmuz ayında ne gibi bir yol var acaba? 8 Temmuz olması lazım. 8 Temmuz'da Montreux Jazz Festivali'nde yetenek ödüllerinde çalacağız. Şahane. Vallahi öyle. Biz de çok sevindik. İlaç gibi geldi ve hani ödülü alsak da almasak da orada iki set konser vermek bayağı müzik kariyerimiz için gelmiş geçmiş önemli şeylerden biri olacak. Ya yani Bütün grup üyelerinin de öyle, benim de öyle. Hı hı. Hani... Başka Montre yok gibi bir şey diyeceğim şimdi. Montre'den bir davet geldi. Nasıl oldu bu iş? 150 tane gruptan evet. finale mi kaldınız? Nasıl oldu? Şöyle işte dünyadaki böyle bilinen işte majör caz festivallerinden öneriler istiyorlar. Bizi de İstanbul Caz Festivali önermiş. Ondan sonra 150 tane totalde bir grup olmuş işte böyle nasıl diyeyim işte sepetin içerisinde. Artık Dünyanın öyle. her yerinden. Evet ondan sonra da. Seçmişler bir 15 grup, ilk 15'e bizi de e, seçmişler Bayağı sevindik biz de e, Gidip orada Uzun performans... bir konser vereceksiniz galiba Evet, bir saat çalacağız, sonra bir saat ara olacak Sonra bir saat bir daha çalacağız Ben ömrü hayatımda böyle bir şey yaşamadım e, <gülüyor> Yani bir yandan böyle bir endişe kısmı da var ama bir yandan da Çok da önemsemiyorum, gidip yani çalmaktan başka bir çarem yok Geçen sene Iron ben gitti sanırım, aynı evet. yarışmaya Evet Evet gitti ve üç tane ödül var. E, üç ödülden birini e, Iron Man aldı. Onur ödülü müydü on ismi? böyle bir şey miydi? O e, şur markasının hmm. sponsor olduğu bir ödüldü. Bir para ödülü var. Bir de işte ekipman teknik bir şeyler hmm. var. Bir tane ödül e, direkt böyle oteller ve festivallerde seni book ediyorlar işte yurt dışında bir sürü ülkede. Hmm. Hani büyük ödül gibi bir şey ol sanırsam. E, bir de şey e, sonradan açıklanacak bir ödül var. Ama oraya gidip e, bayağı böyle Montreux Jazz Festivali'nin havasını solumak bayağı en, en müthiş şey. Benim için ödül o, benim için ödül yavrularım. <gülüyor> Çalmak yeterli zaten herhalde. Ya öyle düşünüyorum ben de Tolgalarla ki... hiç konuştun mu oradaki deneyimlerine dair? Konuştum. Ee, zaten bazı böyle e, sormam gereken teknik şeyleri de hem sordum. Ama tabii ki onlar mesela iki set çalmamışlar. Island ben bir set çalmış hmm. sadece. Ee, bu sene biraz böyle kuralları değiştirmişler. Ee, bakalım nasıl olacak Niye öyle bir kural var acaba ilginçmiş Ya şöyle e, 300 kişi dinliyor seni e, Ve e, Bunu oluşturan ön, Önce festival komiteleri vitrin olan kısım e, Birçok festivalden gelenler Ve basın var i̇şte Yabancı e, Festivalin davet ettiği Ondan sonra bir de halk var e, Halkın acaba Halk yürüsü gibi bir şey var mı onu bilmiyorum Gönüllerin şampiyonu gibi bir durum <gülüyor> 32-59'a mesaj atın falan diye böyle. <gülüyor> değil mi? Selçuk seçin. Abidin. <gülüyor> <gülüyor> Abidin ne oldu ya? Evet, popstar Abidin değil mi? Kimdi senin favorin Popstar'da? Kim vardı? <gülüyor> Bayhan vardı. Gerçekten Selçuk. Selçuk vardı? Selçuk vardı. Ay, Selçuk değildi ya. Selçuk Serkül, vardı. Serkül, Serkül vardı. Serkül vardı. Orada mıyım? Orada Bayhan vardı. Bayhan vardı. Yani... Hatırlayamadım onları hatırlıyorum da favorim kim onu hatırlayamadım şu, şu an. Şu an bir favorimiz olmadığı kesin de. <gülüyor> Kaç yıldan bahsediyorsunuz? Bayhan'ın <gülüyor> başı mıydı? Abi Bayhan'ın bir videosu var. Benim hala umudum var söylüyor. Ama bir yerde sözleri unutuyor. Nasıl sallıyor böyle? <gülüyor> ama şey tam... İyi sallıyor mu peki? İyi sallıyor. Prozoedi de oturuyor falan böyle. Yani chat adam söylüyor. Hani parçayı bilmeyen hiçbir şey anlamaz ama parçayı bilen Burada böyle bir şey mi vardı abi gibi ne oldu bir ya? hale giriyorsun? yeni kaçı biliyordu acaba o şarkıyı? Gerçi abi sen de bilmiyordu. çok haklısın. Yo yani. <gülüyor> yani <gülüyor> tartışırız bunu. Serkül iyiydi ama. Bayhan iyiydi. ben Serkül'ü yani... harcamışlardı hatırlıyor musun? Evet, Başta pohpolladılar. Çok ayıp olmuş Sonra olmuştu. gömdüler herifi valla. Var mı senin böyle favorilerin Tuğçe'ye? Geçmiş yani bir tek dönemlerde barışa kadar hatırlıyorum hmm. ama o da o yarışmada değildi. Akademi Türkiye'de. Evet. Ama bir tane daha barış vardı. Bu evet, gece son... Evet. O şey popstar olanlar. Popstar söyleyen. Evet. Aynen, evet. Ve oradan popstar çıkan hiçbir barış. birinci bir şey olamadı galiba. Genelde birinci olamayanlar daha başarılı oldu gibi geliyor. Hani başarı burada tabii ki tartışılacak bir şey de. Yani Abidin birinci olmuştu. Abidine ne yaptılar bilmiyorum. Coca Cola ay dump. <gülüyor> e... <gülüyor> Abidin Kimdi? Ne söylüyordu? Böyle biraz Gökhan, Gökhan Özenvari bir karakter miydi? Tarkan'a benziyordu. Evet. Birbirine benziyordu da yani kime benziyordu Gözde onu çalışıyorum. Gözler Tarkanvari bir arkadaştı. Kimdi ee, ne yapıyor şu an? Firdevs'le bir ara böyle bir <gülüyor> evet. aşıklar mıydı yoksa Romantik gerçekten. Romantik bir ilişki vardı. Ama yani PR bir yoksa? PR olabilir. Firdevs'e Ahmet San dedi ki ne tarz müzik yapmak istiyorsun dedi. Kadın... Soul, Soul. R&B Soul. Evet abi. hatırlıyorum. Bak bunu hiç unutamadık mesela. <gülüyor> Barış da unutamamış. Of. <gülüyor> oh. Çok kötü ya. Aradan hakikaten 20 yıla yakın geçti belki de, mi? Minik bir film yani televizyon seyrediyorsun. Yana. Hepimiz hatırlıyoruz bunu, çok ilginç yani. Popstar yarışması seyrediyorsun ve işte bir karakter orada R&B Soul yapmak istiyorum falan. O diyor. zamanlar yoktu tabii, yani değil mi? Yalan ya yalan, yalan, yaşaması. yalan bence yani Soul R&B firdes. Avaz Sen Aksu söylüyor falan, değil mi? Ya yani daha da ne bileyim bir tek eee Şeyini izledik bir tek Dileğim var, var. Öter, Onları da söylüyorlardı Onlar mi? Ya şey vardı İngilizce şarkı söyledikleri bir bölüm olmuştu İşte Bayhan Ançay'ın melodi falan söylüyor <gülüyor> ee, Ama Falan Hintli gibi Bir şey şekilde ee, Firdevse ne söyletmişlerdi Ne nanana na, na söylemişti evet. galiba Hı -hı. Ee, Zaten Firdevse de o ekşir. Evet, gerçekten çok güzel bir muhabbet. Ben de şunu hatırlıyorum. Kesik acaba diye düşünüyordum. Bir dakika, bir dakika. Firdevs'in İngilizce bilmeyip bu şarkıyı bir haftada çalışıp söylediğini hatırlıyorum, hiç anlamadan. E, şey, şey, çoğu şey öyle zaten. Bence oradaki profillerin çoğu İngilizce bilmiyor. Kaysera, sera, sera whatever will be, will, will be. be diye bir e, ünlü. Kimdi o ya? Sevda Farman mı? Ünlü evet, Yok, evet, o, evet doğru. Oo, o, o. Şimdi, bence yeterli bu kadar muhabbet. <gülüyor> çok çok eskiler. <gülüyor> bu kadar gittik. popstar yeter. E, Min şarkısını çalacağız acaba şimdi? Ne var elimizde? Elimizde neler var? Ee, biraz modum düşürsek böyle bir gece yolculuğu mu yapsak? Ha, gece yolcuları değil tabii ki söylemek istediğim şey. Ee, gece yolculuğunda genelde modumuz daha düşük olur. Daha hafif ya da daha melankolik şarkılar dinleriz herhalde diye düşünüyorum. Çok sert ya da çok hızlı şarkılar dinleyen var mı bilmiyorum ama ben tercih etmiyorum. <Gülüyor> ben tercih etmiyorum. Ee, Barış senin şarkını mı dinlesek acaba? Yoksa bir baba indiği için özel olarak seçtiğim bir parça yakında yeni albümü çıkacak Hı. kendisi daha önce künt grubunda bas gitar çalıyordu Haşmet Asilkan'dan Mayıs'ın son gecesi dinliyoruz sefer Birbobendi Lokal Açık Radyo'da devam ediyor. Bugün yol şarkıları çalıp üzerine çeşitli yol muhabbetleri ediyoruz. Ya Barış bizim için tam gece yolculuğunda böyle başını cama yaslayıp dinleyeceğimiz bir şarkı seçmiş. Peki cama yaslarken mont mu <gülüyor> koyuyorsunuz kafanıza yoksa böyle mı, şey var mıdır? Hani boyunluklu bir şey vardır ya onun adı nedir? Boyunluklu yastık mı oluyor? O uçakta oluyor falan. Uçakta mı oluyor? Otobüs terminalini de satıyorlar da. Hiçbir zaman almadım ama böyle sanki çok pahalı bir şeymiş gibi. Neyse hiçbir zaman olmadı. Arkadaşlar yastığıyla yola oluyor. çıkan ya. insanlar var. Değil mi? Bayağı evde kendi yatağından evet. aldı. Ya onlar akıllı insanlar çünkü yolculuğun dördüncü beşinci saatinden sonra o insanlara özeniyorsun. Hani keşke benim de boynumun altında böyle bir şey olsaydı da yataydım diye. Evet. Ama kader işte. Yani 10 liralık bir şey için bu kadar kahır çekmek gerçekten mantıklı değil. K kilit cümle bu. <gülüyor> kilit cümle buydu. Ama neyse yani çok gereksiz geliyor. Yani yılda bir ya da iki kere kullanacağım Onu bir şey için. Onu taşımak çok sevimsiz değil mi? Yo zaten? söndürürsün. Ha. Şimdi aklıma geldi benim de. Yani bu kadar zor mu? Niye bu eziyet kendimize yapıyoruz? Bir de nereye gittiğiyle de alakalı yani. Şimdi Ayvalı'ya gitmek farklı, Bursa'ya gitmek farklı. Bir de Artvin'e gitmek farklı otobüsle. Bu arada yolculuk diyorken e, Haziran ayında bizim de bazı yolculuklarımız olacak. Buradan İzmirliler, İzmir'den dinleyenler varsa biz de e, küçük bir duyuru yapalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür park buluşmaları akustik akşamlar serisinde e, böyle söyleşili, sohbetli, böyle akustik e, bir etkinlik olacak. Dört haftadan oluşuyor. İlk hafta Can Uzan Birkan Nasuoğlu, 11 Haziran'da. 18 Haziran Simge Pınar. Bunun moderatörlüğünü ben üstleneceğim. E, de e, 2 Temmuz'da Selin Sümbültepe ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Akustikli bir söyleşi. Buradan İzmirlilere de duyurmuş olalım. Uzun havuzda saat 8.30'da başlayacakmış. Girişler ücretsizmiş. Çekirdeğinizi alın gelin diyorum ben. Ben yolda bu programı tot dinlerim. Değil mi? Bak mantıklı. Bir saat uçak tamamdır. Uçakta bir, saat, bir saatlik bir program yapıyoruz. Ne zamanı tarihi? 11, 18, 25 ve 2 Temmuz. Hmm. Haziran tabii diğerleri. Böyle bir şey sistemli sistemli haftalı bir gibi. Evet, her günleri. salı günleri. 11 Haziran'dan başlayarak her salı böyle bir akustikli söyleşim serisi havada, olacak. Açık havada, halka Var. açık, ücretsiz bir etkinlik. Ve çok güzel. Bayağı çekirdeğini Müthiş. al gel etkinliği gibi. Mis gibi. Keyifli Hem akustik bir performans. Çekirdekliği İzmirse Aa, çok haklısın. Çiğdemizi alınız e, geliniz. İzmiri İzmir almazlar kardeşim. Öyle Haklısınız. Dersen. İzmirli var mı aramızda? Yok. Yok. Yok. O yüzden devam Kafamız edebiliriz. Rahat. Kafamız rahat. İzmir'e gittiğimiz zaman hesabını soruyorlarmış. Siz yalnız açık radyo da da böyle dediniz falan diye. Bir boyozla gönlünü alırsın <gülüyor> abi. Evet aynen öyle bravo. Evet o zaman ne konuşalım şimdi? Yolculuk molalarında peki susurluk desem. Of. Ayran <gülüyor> tost. Ozuyan kaşarlar falan. Of. Yani olmaz, Mola tesisi olmaz çok çirkin bir şey değil mi arkadaşlar? Mola tesisinde uyandırılmak çok çirkin bir şey bence. Şöyle sarsılarak. Tebrik hayır ediyorum. o işte muavinin sesiyle o. sevgili yolculuklar yarım saate <gülüyor> hani falan böyle bir iğrenç bir sesle uyuyorsundur kesinlikle. O. Ne Uçuyor, belli değil. Değil. Uykuya dalalı 20 dakika olmuş evet. ve onun üzerine molaya geliyorsun. Ben hiçbir molada uyanık kaldığımı hatırlamıyorum. Kesinlikle uyuyorumdur yani. Hiç böyle uyanık evet geldik mola yerine hadi gidelim falan olmadı. Hep uyuyorum böyle ve uyandırılıyorum. Peki uyandıktan sonra tekrar uyuyabiliyor musun? E, gidiyoruz tabii ki şeye. E, mola yerine bir gidip ha. artık ihtiyaçlarımızı giderip. Hayır, o da ne, ne böyle bir kalkıyorsun sonra... ışık geliyor saçma sapan yürüyorsun. Hangi yemekten yiyeyim diyorsun orada berbat yemekler var böyle. Bence en kötüsü dışarıda hissedilen sıcaklığın on derece olması. Yaz gecesinde. O evet adam buz gibi molaya yerleri hep. Kesinlikle uzun kollu bir üstlerimize bir şey alırız ve niye Afyon? işte Susurluk'ta da bu yaşanıyor. Afyon'da durmayalım lütfen Afyon yani. zaten şey ya. Bolu çikolatası. Olur pişmaniye. Bol. Pişmaniye. Ya pişmaniye ile alakalı yedikten sonra ıslık çalınamıyor. O leblebi miydi? Pişmaniye mi? Miydi? miydi o? Ya bilmiyorum. Çok tozlu olduğu için. Ya, leblebi tozuyla alakalı leblebi olabilir. Tozu Sizin alakalı. var mı çocukluğunuzda? Yakışıyor herhalde tozlar falan. Leblebi tozu yemedim yani hiç bir insan olmadım ama. Marshmallow var bende falan yiyormuşuz <demişim> abi. <gülüyor> 2000 doğumlu falan. Abi yani <gülüyor> marshmallow <gülüyor> ısıtarak, <gülüyor> ısıtarak <gülüyor> mı yakarak ya da yanar ne deniyor Ağzımıza onu? Ağzımıza marshmallow olarak challenge'lar <gülüyor> yapıyoruz mesela YouTube kanalımıza diye böyle. Abi ağzın hep marshmallow yesin senin ya. ya. Çok teşekkür ederim Barış'ım. Ee, peki başka rutinleriniz yok mu sizin yolculuklarda? Böyle bunu yapmadan yolculuğa çıkmak Ne çıkmam. yapalım istersin Cihat? İnatla neyi soruyorsun? İşte böyle hani hiç aklıma gelmeyen bir şey söyleyeceğinizi ümit ediyorum mesela. Aa evet çok mantıklıymış. Barışın Değil, ben kesin de vardır da bende yoktur. Ya hayatımda şey. ilk defa böyle bir yükseldim. Araba kiralanacak da işte Edirne taraflarına gideceğim diye. Sonuçta Avrupa. Avrupa'mızın. Güzel Avrupa'mız. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir e, şey yapacaktık. Ama iki arkadaşımız... Ee, abi cumartesi pazar için plan yapıyorsun. Pazar günü İngiltere'ye gideceğini nasıl unutursun? Böyle bir şey oldu ve o an böyle beynimden vurulmuşat döndüm. Ya yani öyle şey oldu. Yalan oldu. Muydu? Evet araba yok araba kiralanmamıştı ama araba kiralama olayına çok yükselmiştim. Böyle bir road trip en azından 2-3 saatliğine Edirne'ye de olsa hani güzel olacaktı. Ama modumu yitirmedim... ...başka alter, alternatifler bakacağım... Ama ...bence yol, road ya... trip'e çıkarken... ...kiminle çıktığın çok önemli... Kesinlikle. Evet. ...çok konuşan bir insan varsa mesela... ...yol çekilmez bir halde... doğru seç... Yol, ...yol kısaysa olabilir. çok konuşan olabilir... ...yol uzunsa çok konuşan olmasın... ...bence hiçbir türlü olmasın... ...ben 10 dakikada beynim eriyor zaten... ...çok konuşan biri olunca... ...peki hangi yolculuğu tercih ediyorsunuz... ...böyle eğlenceli arkadaşların olduğu bir minibüs... ...araba yolculuğu mu... Hmm. ...uçak mı yalnız başına... Ya da otobüse işte kafanı yaslayarak otobüs yolculuğu mu? Nasıl bir şey mesela? Hayalinizdeki yolculuk. Gününe, tatiline göre değişir bence. Bir Hepsinin saat sonra yola çıkacağız. var. Bir saat sonra yola çıkamam. Uykum var şu an. <gülüyor> Kesinlikle çıkmaz bir. <gülüyor> yani Tuğçe'yi tanıdığım Çıkmam için söylüyorum. gerçekten. Kesinlikle çıkmaz. Asla ödün vermez bu tarz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şarkı mı dinleyelim o zaman? Şimdi... Tuğçe'cim senin mi? bir seçkin var. Evet hep sizin seçtiklerinizi çaldık. Benim de iki tane sona kalan parçalarım var. En güzellerini sona bıraktık diyelim. İkisi Mesela. de Bodrumlu. Niyeyse böyle Bodrum aşkım falan da yok. Çok şey Bodrum konuştuk. Bülent Sertaş mı yoksa? <gülüyor> Yavuz Çetin. He. Yavuz Çetin Bodrum gecesi yüzünden. Bülent oh. Sertaş mı dedi de. Evet biraz böyle yine gece saati şarkısı. O zaman şarkıyı dinleyelim. Az sonra tekrar buradayız. <gülüyor> Geçip giden bomboş bir yaz sonunda Şehrin havasını özlemiş gibiyiz Hiç şarkı yazamadım Bodrum gecesi yüzünden Zaman sanki geçmemiş gibi Neden? Eğlendi, tüm dertler unutuldu Bazısı duygusuz ve uykusuzdu Hiç şarkı yazamadım Bodrum gecesi yüzünden Zaman sanki geçmemiş gibi Neden? senle konuşmadım boğdun geceleri senden güzel değildi Radyoda Bir Baba İndi Lokal devam ediyor. Yavuz Çetin dinledik. Ne güzel oldu. Evet bayağıdır dinlememişim hmm, bu şarkıyı da. Özlemişim bu şarkıyı. Şimdi İstanbul'un en güzel zamanları ne zaman diye sorsak... tabii ki bayramlar ve tatiller deriz değil mi? Zaten bunun tadını alanlar bir daha çıkmıyor bayramda bence İstanbul'da. Biz o yüzden buradayız. Evet. İstanbul'un tadını çıkarmak için. Peki bu gibi günlerde siz İstanbul'da kaldığınız zaman ne yapmayı tercih ediyorsunuz? Ne yapılır İstanbul'da? İstanbul'da çok güzel aktiviteler mevcut... Ee, Misal Ya tabii böyle girdim de bunun altını doldurabilecek miyim bilmiyorum. Eee mesela sen ne yapmayı tercih edersin? Böyle bir Ya abi full evdeyim arkadaş. İstanbul gününde. Arkadaşı, arkadaşı eşi dostu darlıyorum Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte işi olan varsa onu geçiyorum. Sonra diğerine geçiyorum hemen. Ne yapıyorsun? Böyle listemde böyle öncelik sıralamasına göre herhalde bencilce bir arkadaşlık arkadaş listesi oluşturdum. Önce bunu arayayım. Bunun yedeği bu olsun. Bunun yedeği bu olsun. Oradaki önceliğin neye göre? Oradaki önceliğim e, birincisi e, tabii ki de eğlenceli olması. Kafamın dağılacağı bir ortam olması. E, i̇şte tabii ki de arkadaşımın e, kültürel ve sosyal anlamda pek çok bir şey tartışabilir ve aynı zamanda e, muhabbetin de hmm, akacağı bir ortam olsun istiyorum. Yani bencil değilsin bu konuda. Yalnızca ben ne alabilirim diye değil, ben de ne verebilirim ortama diye bakıyorsun. Yani güzel geçsin. Birincisi Müthiş. birincisi güzel olsun. Güzel olsun. Yani senin dediğin de var tabii ki de. Yani bir yandan da Yok ee... takdir ettim ben bakış açını gerçekten. Böyle yayın öyle. arasında şey diyordun. Bir eylemden bahsettin bize. Eylem derken bir şey yapıyor musunuz böyle bir eee bayram ritelin varmış senin. Abi bayramda birincisi Denize girmekle ee, alakalı olduğunu soruyorum. E, evet şöyle Tarabya tarafından <gülüyor> denize atlayacağız çarşamba günü. Çok ilginç. Ee, yani çok ilginç ben de ya şöyle bir şey bir atlıyorsun bir metre mesela bir metre uzağa gidiyorsun o bir metre geri gelene kadar <gülüyor> ölüyorum orada. <gülüyor> akıntı böyle, değil mi? Akıntı böyle bir şey yok yani bıraksam kim nereden çıkacağım. E ne demiş Karl? ayır bizi Boğaz içi demiş. Konumuzla alakası Evet, bizi var, dinleyen çocuklar ama. lütfen denem, denemesinler, karışım evet. dedi şeyi. Ama Sarıyer dolaylarında bu çok güzel bir şey. Orada merdiven de var işte insanlar Ama çok iyi yüzme giriyor. bilmek lazım, değil mi? Boğaz'da denize girmek için. Sevgili çocuklar, çok iyi yüzme bilmiyorum. Ne dersiniz? Ya şey olmuş diyor, domuzlar bir yerden girip sonra nereden çıkıyorlar? Karaköy'den mi? Kabataş'tan mı? Domuzlar çıkıyordu bir ara Üçüncü köprüden geçerken. Evet. evet, evet, evet, evet. evet sessiz kaldığını farkındaysanız Akıntıya Orada kapılıp domuzlar. Düşünsene soruyorum. sarı yerden girip kaba taştan çıkmak. Çıkılır <gülüyor> hakikaten. Ben mesela şunu yapıyorum. Birazdan sen de düşündüğünçe sana da soracağım. Ben mesela boş olan İstanbul gününde Ortaköy'e gitmeye çalışıyorum. Çünkü normal şartlarda Ortaköy'e gidilemediği için o sahil hattında hiçbir zaman oraya gidilemez araçla. ...bahsediyorum. Hep çünkü trafik vardır. Hı hı. Ben genelde niyeyse çok seviyorum... ...Ortaköy'e gitmeyi. Ben orada yürümeyi seviyorum. Yürümeyi seviyorum çok ama ben özellikle otobüste... Şimdi. ...gitmek istiyorum oraya böyle. <gülüyor> gidemedim... ...içimde kalmış bir şey. Onu ben... ...bayram günleri... Peki çok kilit bir soru. Bayramda... ...Ortaköy'ün turist popülasyonu nasıl oluyor? <gülüyor> %99.2... E, ...Arap ülkelerinden... gelen ...insanlar oluyor. Ve sen gitmek istiyorsun... Geçtiğimiz bayramlarda istiyordum şu an e, bu aralar birkaç kere gittim Ortaköy'e yürüyerek bu arada e, o yüzden çok şu an gidesim gelmiyor. Doydun mu kandın mı Ortaköy'e? Doydum köyü. gayet doydum orada da bazı arkadaşlarımız var e, onları gittiğimiz zaman beni doyurdular Ortaköy'e i̇şte kumpir olsun işte çeşitli hediyelik eşyaları olsun şu an Ortaköy'mize doymuş durumdayım. Ben adaya gitmek istiyorum ve yarın sanki gideceğim. Ada da çok popülasyon çok yükseliyor. Hangi ada? Burgaz. Burgaz. Ben geçen sene galiba Heydalgız konserine gitmiştim, yok iki sene önce. Hayat Burgaz'dayken. Hı -hı. İlk günüydü bayramın ve çok boştu ada. Sadece 250-300 kişi konsere Hı -hı. gelen insan vardı. Onun dışında pek kimse yoktu. Ben onun açılışına gitmiştim iki sene önceden bahsediyorsun. Gevende konseriydi, baya 2000'e yakın insan vardı orada. Çok Vay. şaşırmıştım yani. Hakikaten İstanbul'dan ya işte Kadıköy ve çeşitli yerlerden insanlar adaya. Evet. Geliyorlar yani. Şey... Taner abi de şey yapıyordu ya, ıı, Paradise. Evet, Aynen, müzik festivali. Progressive falan. rock festivali. Onun ilkinde hatta işte Dinar bandosu, replicas, işte bir sürü grup çıkmıştı. Ee, orada mıydınız yine Paradise o şey? Ben kırık alırız seni hatırlıyorum. Hı. Ama sonraki sene olabilir. Ha, benim dediğim 2013. O, Ki, o zamanlar orada diyemmişiz. Ada güzel bir tercih olabilir ama evet katılıyorum. İşte kalabalık olmadıkça ada güzel. O zaman yine e, yapılacak listesini to do listemize ekleyelim. Odaya gitmek. Diğer adalara gidiyor musunuz bu arada Burgaz haricinde? Yani Heybeli adı ve büyük adı. Bir de Burgaz dışında galiba hiçbir adaya gitmedim. Daha ne gideceksin zaten diye düşünüyorum. Kınalı, kınalı sormak. Kalmadı kardeşim var. zaten. Evet. kanalı var. Başka ne var? Sedef var. Sedef nasıl? Zor gidilen bir yer. Sedef adası. Unutmuştum öyle bir adanın var. Sürekli de Biraz daha zor ulaşımlı. Vapurun en son gittiği ada hangisi? Hmm, Kanalı Burgas, Ege büyük ada. Dört tane adaya gidiyor. Zaten dört tane ada. var da <gülüyor> <Prens> Adaları işte. <gülüyor> Sen de zaten dördün tane... üçüne gitmişsin galiba. Evet, dördün üçüne gittim. Neydi farklı farklı adalar da var ama onlar onlara gitmiyor vapur işte. Bozcaada gibi falan. <gülüyor> İneada. <gülüyor> Peki şey ne diyorsunuz? Ee, işte şu an popüler olan yerler neresi oldu bilmiyorum ama Alaçatı, işte Bodrum vesaire hala herhalde trend yerlerdir. Tercih ediyor musunuz ya da en son oralara ne zaman gittiniz? Böyle o işte bayram zamanı oralarda yaşadınız mı, bulundunuz mu? Abi valla eğer ki turni falan yoksa veya müzikle alakalı çalacağım bir yer yoksa... Geçen sen Bodrum'daydın çünkü. Geçen Bodrum'daydın ama o arkadaş ziyareti Hı -hı. gibi bir şeydi. E, tam tatilde diyemezsin ona. Ama e, ya böyle bir yere tatile gitmek, bir şey ayarlayabilmek hani... Bir... Çok zor bir çok iş ya. Zor ya Bana da çok zor yani... geliyor Bir de aylar öncesinden planını yapman gerekiyor Uçak bileti bulamıyorsun İşte oteli ayırtman gerekiyor Bir de şey de sevmiyorum Bir yere birkaç gün yer ayırtıyorsun Orada sıkılıyorsun Başka bir yere geçemiyorsun Otel bulamayacağın için Evet Öyle Ve... bir tatil anlayışı hiç bana gelmiyor Bir de para para yani sonuçta yani En pahalı. uzun haliyle bile birkaç bin lira artık tabii. Bir tatil evet. yapmak Aslında şey Sen nerelere gidiyorsun Cihat sen sabahtan beri soruyorsun Hakikaten hiçbir şey yok. Sana bir şey, <gülüyor> sana <gülüyor> bir şey sormuyoruz de... yani Tüh yakalandım falan ya mesela geçtiğimiz yaz e, Şöyle bir plan yaptık Kaş'ta bayağı şey bir pansiyon e, Güzel duran bir pansiyona gittik Gayet de memnun kaldık 4 gün kadar orada kalıp Oradan mesela bayağıdır Olimpos'a gitmiyorduk Oradan Olimpos'a geçtik hı hı. İşte, Ama Olimpos mesela zamanı Ben artık geçmişim yani e, Bundan 6-7 sene önce Gittiğimde mesela çok keyif aldığım bir yerdi Ama şu an mesela ben buradan keyif alıyordum değil mi diye kendi kendime sordum ve hiç keyif alamadım. Abi, abi olay biraz şey böyle e, işte yoga ya da Hinduizm desenli şeyler ya da mandalaların olduğu örtüler falan asılıyor böyle işte. Orada evet. e, bir tane Hint tanrısı işte fil suratlı falan böyle bir şeyler eller vesaire e, asılıyor. Arkadan böyle işte çil e, bir müzik çalıyor ama böyle biraz etnik ondan sonra ne bileyim böyle bir ortam yaratılmış yani huzur biz bir aileyiz işte e, ruh ruhani bir şey e, arınmaya geldik ya şöyle bir şey diyeyim her sene kabağa gidiyordum işte çalmaya e, o dolayısıyla orada bir sürü insanla tanışıyorum abi herkes depresyonda. He. Yani bir o, tane o zaten bir değişik kabak. Evet yani. abi ya ve böyle bir ortam zaten her şeyi yani... iyi hissetmek için tasarlayıp depre depresyonda olmak çok tuhaf bence. Yani zaten <gülüyor> depresyonda olup oraya direkt böyle kaçmayı falan düşünüyorlar. Orayı kaçınca da zaten kendisi gibi bir sürü insan görünce o şey Düzelmiyor bir türlü yani ee, akmıyor yani muhabbetlerde işte böyle spirit nature falan derken paralar gidiyor. <gülüyor> Dilersiniz. Program da gitti. Evet, program da, da gitti. Aktı gitti hiç anlamadık yine. Bu şarkıyı Tuğçe'nin seçtiği bu şarkıyı muhakkak dinlemek istiyorum ben. Evet 1998 adına. tarihli Her Şey Çok Güzel Olacak filminden hatırladığımız bir Ömer Vargı filmi. Herkes Cem Yılmaz filmi zannetse de değil. Evet. Seleristlerinden biri o. Üç yönetmeni Ömer beri. Vargı evet. Bunun üzerine aslında baya bir konuşurmuşuz evet, da. Cem Yılmaz'ın Yılmaz Saradan ah başrolde olduğu Filmden bir parça gelecek. Bu ne biçim hikaye böyle. Ama onun öncesini hatırlatmak istediğim Hı -hı. bir şey daha var. Lütfen. Gelecek hafta pazartesi Bir Baba İndi, Lokal. Yine saat 20'de açık radyoda olacak. Konuğumuz Red grubu olacak 10 Haziran'da. Neler konuşacağız acaba red ile? Of. Spotify'ı kesin konuşacağız. Evet. Red'in son albümünü konuşacağız. Sonra 17 Haziran'da da Melis Danişment ve son klibini yönetme olan Levent Sevi. Burada bizimle birlikte olacaklar. Levent mi çekmiş son klibi? Evet. Levent çekti son klibi. Ha gördüm. Artık 17 Haziran'da dinlersin sen de Barış'cığım. Minik dinleyim, bir lokal dinleyim. ortamı oluşturacağız dostlarla önümüzdeki haftalarda. O zaman efendim ağzınıza sağlık herkese. Barış'a şey ki geldiniz. Sonunda sırtah yapabildik seninle. Konuğumuz oldun bizim falan. Programımızı yedim yedim ya bu akşam. Kusura bakmayın. Afiyet olsun diyorum sana. <gülüyor> ee, gerçekten yiyensen ol. <gülüyor> O zaman herkese iyi akşamlar diyelim herhalde, değil mi? Herkese Artık, iyi tamam. akşamlar, iyi yolculuklar, iyi tatiller. İyi yolculuklar. Her Dönüşte nerede görüşürüz. yaşanıyor ve yaşatılıyorsak deyip. Siz dönüp pazartesi sendromu yaşarken haftaya pazartesi görüşmek üzere. Aynen. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi akşamlar. Senesin bana söyle Gel gel gel dinlenmeye Yeni ben aslında senin gibisin sevmekle deli Başar Ya bu deney güderisin, ya bu gidersin, ya, ya, geçer, ya da yolun. Baby Ya, ya. Abi bak. Sen, sen insan değilsin biliyor musun? Sen insan suretinde bir hayvansın. Abi bak mevzuyu bilmiyorsun bir konuşma ya. Bir Baba indi Lokal Güncel sahneden sesler Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu.